Bismillahirrahmanirrahim Ve inneke azim Sadakallahu'l-azim Ve bellana rasulüne nebiyyül kerim Ve nahnu ala bi kalbin selim Çok aziz ve muhterem Müslümanlar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 ''İnanmış insanların dili olsa da birleşseler, onu senaya, onu methe, onu övmeye devam etseler, kıyametler kopar da yine onun metül senası bitmez.'' diyoruz muhterem Müslümanlar. Aşk eri koca mürşid, büyük veli Mevlana aşktan bahsederken öyle diyor.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 Geçen dersimde kısaca söyleyi verdim geçtim ki hadis-i şerifi alacağız inşallah teala göreceğiz. Hz. Adem'e Safiyullah diyoruz. Hz. Nuh'a Neciyullah diyoruz. Hz. İbrahim'e Halilullah diyoruz. Hz. Musa'ya Kelimullah diyoruz. Hz. İsa'ya Ruhullah diyoruz.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 Habibinden bahsederken Alemlerin Rabbi Dersimin serlevasını tezgin eden Ayet-i Kerime'de Ve inneke le ala Diyor Ya Muhammed Sen pek büyük Pek yüce Pek ali bir ahlak Siret ve fazilet üzernesin Diyor Öyle olunca Biz peygamberin izindeyiz Tamam mı muhterem Müslümanlar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 kulağınızda gece gündüz 24 saat çınlayacak. Allah'ın resulü size neyi getirdiyse onu tutunuz. Ve mâ Neden de sizi nehyettiyse ondan uzak olunuz. Vetekullâh Allah'tan da korkunuz. Müslümanlar, İslam peygamberine muhalefet etmekten Allah'tan korkunuz Zira Allah'ın İkabı şediddir Ya Eğer Kudretiyle bir defa tutar da Yere çarparsa Kimse kurtaramaz Muhterem Müslümanlar Kimse kurtaramaz Biz zalimlere devamlı böyle sesleniyoruz Allah'ın Hilmiyetinden şımarmayın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 Tek yekem kün ber iş Sakın ola ki hayatın gidişi Hazreti Muhammed'in Sünnet ve ahlakının Yolunun dışına çıkmasın Diplomamı, etiketine ahlakına Fenine az güvendir Az güvendir Ya Hele asrımızda Muhterem Müslümanlar Hele asrımızda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 İkbal'in bir sözünü arz edeyim, sonra konumuza girelim. Saatımız bitmesin. Bir şeyler söylemiş olalım siret Muhammedi ve dersimizin esasını teşkil eden hadis üzerinde duracağız. Koca İkbal, şarkta hukuk bitirmiş, gardta iki fakülte tamamlamış, Münih'de peyamı meşrik metni ve teziyle doktora yapmış ve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 Amerika'dan Japonya'yı, Japonya'dan Türkiye'yi, Türkiye'den Londra'yı seyrediyorsunuz değil mi Muhterem Bazen kendilerine göre mühim bir maç naklediliyor. Heyikler kanalıyla bütün dünyaya veriliyor. Adam evinde çanak antenle maçı seyrediyor. Şimdi Suudi Arabistan'da bile bunun triyakiliği var Muhterem Müslümanlar. Hiç sormayın. Ya. Evinde oturduğu yerde Medine-i Tahire'de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 beraber insanın en sır şeylerini birlikte seyrediyorlar. Koca Akif Koca Akif 80 sene evvel haya sıyrılmış Ya ya Konya'lı kardeşim Koca Akif 80 sene evvel öyle diyor. Haya sıyrılmış inmiş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 eliyle verdiği ödediği paralarla milyonlar ödeyerek zehirliyor muhtemelen müslümanları. Eliyle zehir içiyor, içiriyor yavrularına. Ahlaki bakımdan. Akşehirli hocayı rahmetle yad ederim. Akşehirli Hacı Ahmed Efendi hocayı Konya'mızın büyük hocalarından da içinizde dinleyenlerin henüz daha çok yaş itibariyle bu kürsüden öyle diyordu. O zamanlar radyo yeni çıkmış.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 mukaddesat ve dinim ve kitabım ve Kur'an'ım için birer birer feda olsun diyebilmeli muhterem Müslümanlar. Bunlar da niye bakıyor? Hazreti Muhammed'in şahsiyetini öğren marifetullah'a bakıyor. Yani Allah'ı bilmek Allah'ı bulmak Allah'a ermek muhterem mimiler, unutmayınız. Peygamber Efendimiz hadisine devam ediyor. vel Evet vel aklu aslu dini Akıl da dinimin aslıdır. Marifetullah sermayemdir. Akıl dinimin aslıdır. Geçen derste birkaç cümleyle aklın faziletine temas etmiş oldum. Sözü uzatmayacağım. Hadisten bir iki fikri daha alayım bugün dersimde. S sadece şu kadarını söyleyeyim. Akıl göze benzer muhterem mümirler. Göz. Nasıl göz zifiri karanlıkta görmez? Işık ister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 Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf ediyor. Abdillah İbni Ömer radıyallahu anhüme. Abdillah Ömer ben Resulullah'ın yanındaydım diyor. Hem tavaf ediyor Resulullah hem de böyle buyuruyordu. Ya Beytallah ya Kabetallah ma azame ki ve ma azame hurmetü ki. Resulü Zişan böyle diyordu. Ey Allah'ın beyti ne kadar büyüksün ve sana hürmet ve seni tazim ne kadar büyük. والمؤمن اعظم عند الله حرمه bak bak bak bak kapı caminin muhterem cemaati bak dikkatini çekiyorum Resulullah'ın buyruğuna Fakat diyor nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki müminin kalbine riayet senin hurmetinden de daha azamdır diyor Evvelce aramızda tefrika yoktu muhterem Müslümanlar. Üç kıtaya imparatorluk oturduğumuz günlerde, muhterem cemaat, üç kıtaya imparatorluk oturduğumuz günlerde aramızda tefrika yoktu. Bir baş, bir ruh, bir kalp, bir beden halindeydik. مثelül mü'minine fi tevadihim ve terahumuhim ve teatufihim meselül cezestir. <gülüyor>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 Aradan bir ay geçiyor Müslüman hanımlara yahu size imreniyorum ne kadar güzel örtülük giyiniyorsunuz diyor. Kocasına efendi bana da bir bolca şöyle uzunca bir manto yap bakayım. Şu çoraplarda da çok giymemiş gibi ince bunların yerine daha ucuz fakat kalın çoraplar al bana şu ayakkabının da bir tipi fitilini değiştir. Sonra bakıyorsunuz mahalle toplantılarına adam, hanım gitmeye başlıyor. Falan hanım bizim mahallede çarşamba günü sohbet ediyormuş bir de gideyim bakayım.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 beldeler beldeler beldeler memleketler milletler sokaklar caddeler her şeyler her şeyler temiz olur müminler hani hikmetlerden gelirse gelsin isterse Almanya'dan gelmiş olsun hikmet hikmettir huzil hikmeten bir ve a imkan hikmeti hangi kapta olursa olsun alınız diyor peygamber efendimiz hikmeti alalım muhterem müslümanlar evlerimizin önünü temiz olunca bütün şehirler bütün memleket temiz aileler salaha kavuştu mu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 Kıvamul mer'i akruhu ve men la akle la dine lehu. Muhterem Müslümanlar. Sonra temel vel hubbü esasi. Müslümanlar kapı caminin bütün cemaatına istisnasız söylüyorum öyleyse. Sevişiniz, sevişiniz, sevişiniz, sevişiniz. Hocanızı seviniz, ailenizi seviniz, kardeşinizi seviniz, evlatlarınızı seviniz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 İman dolu kalpten gelir diyor. İman dolu kalpten gelir diyor. Yoksa iman olmayınca leş murdaram millet. yüce Rabbimiz muhafaza versin. Bu gerçekleri böylece size olduğu gibi ömür boyu söylemeye devam edeceğim muhterem şumalar. Yavrularınızı, yavrularınızı Allah'ın ve Resulü'nün istediği gibi yetiştireceksiniz inşallahutaala. Osmanlılar da Osmanlılarda Müminler Osmanlılar Enderun-u Humayun deniliyor. Enderun-u Humayun. Sarayın 6 metrelik duvarları içerisinde bir üniversite. Enderun-u Humayun bir üniversite. O üniversitede çeşitli fakülteler. O fakültelerde sultanların, şehzadelerin ve emsali kişilerin yakınlarının akriba ve yakınlarının yavruları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 Maiz diye bir büyük şehirde konferansım var. İçinizde o konferansında bulunan kardeşlerim var. İçinizde cemaatın içerisinde. Maiz'de konuşuyorum ve mavzu büyük günahlar ve büyük günahlara tevbe etmenin şartları. Bugünkü gibi hatırlıyorum. 976, 986, 996, 19 senelik hatıra. Muhtemelen ünlüler olduğu gibi naklediyorum size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 Bizim bu dergahımız Konyalı kardeşler bu ümit alma değil Yahu, İslam benim size söylediğim Yani gönül almak için söylemiyorum İslam size söylediğim Bizim dergahımız Ümitsizlik dergahı değildir Yüz defa tövbeyi kırsan Gene gel Cenab-ı Vahşi'yi anlatıyorum muhtemel Müslümanlar Hiç unutmam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 Abduhu ve Resulü Kelimeyi, Tayyibeyi, Münciyeyi Mübarekesiyle Mevla cümlemize Gülerek çene kapayıp Rabbimize kavuşmayı mukadder kılsın Hakkı hak bülüp hakka ıttıbak, batılı batıl Bülüp batıldan iştinab beleyin zümre Salihine ilhak eylesin Cümlemize ve arzlerindeki Bütün Allah'a Resulüne inanmış kullara Cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram Buyursun Subhane rabbike rabbil izzete onma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin El